uyar olursa bismillahirrahmanirrahim inel hamd lillahi nahmeduhu venestaeinuhu ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyati a'malina men يهdihi llahu la la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 fakın aştak al kelim kelim Allah ve xir al hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şer al umur muhtesatı ha ve kula muhtesat beda ve kula beda zlala ve kula zlala inin ve balt evet muhterem kardeş şimdi e, haftalık rutin derslerimizde geçen hafta isim ...ve sıfat tevhidini... ...ele almış idik. Ve isim ve... ...sıfat tevhidinde... ...ele alırken... ...bu konuyu işlerken ...dört tane madde var idi. Ki... ...biz bunu işlerken... ...ehli sünnet vel cemaat... ...bu dört ıstılahı... ...dört kelimeyi... ...kullanır demiş idik. Şimdi... ...bunları... Sırasıyla sayacak bir kardeş. Evet Ramazan Hanım. Ta bir tanesini söyle. Tatil. Ne demek? Ee, i̇smin e, manasıyla değiştirmek. İsmin manasını değiştirmek. Tatil olunca iş ne olur? İptal olur. Evet. Evet. <gülüyor> evet. Başka Evet Hasan. Tahrif. Ne demek? Ee, <gülüyor> Anlamını değiştirildiği zaman mesela bir şeyin... E, Nasıl <gülüyor> Bozma, yani anlamını bozmasın, manayı evet. değiştirmesi, evet, başka, evet Mustafa, temsil hocam. ne ya, demek, e, misal, yani örnek vermek, yani, yani işte Allah'ın eli bizim elimiz gibi falan bu şekilde örnek getirmek, misal vermek, evet, evet Başka? veya i̇şte görmesi duyması gibisinde insanların işte e, kendilerini gibi e, düşünmeleri gibi <gülüyor> bir tane kaldı evet evet ilias tevil evet. tevil evet. öyle bir kelime almadık biz <gülüyor> temsili olmasın <gülüyor> evet ''Tekif'' Kimse söyledi? De? De? Ne demek? ''Tekif, bu Evet. Ne, Kardeşler, Hı. şimdi ders <gülüyor> anında not almanın gerçekten büyük faydası vardır. Yani insan bazen akılda e, bir şey tutamayabilir ama yazı yazdığınız zaman, yazı her zaman için nedir? Kalıcıdır ve ileride müzakere edeceğiniz zamanda nedir? Çok büyük faydası vardır ve kardeşlerden benim dileğim isteğim e, derste mümkün olduğu kadar e, not tutma alışkanlığını edinmek. Mesela söylediğimiz ayet-i kerimeler ben ayeti söylediğim zaman falanca ayet-i kerimede şu numarayla diye zikrediyorum. Veya hadisi şerifler e, yeri geldiği zaman işte Bukhari'de, Müslim'de veya diğer e, geçtiği yerlerde diye ne yapıyoruz? Hadisi zikrediyoruz. En azından metnini veriyoruz e, veya daha detaylı bilgi veriyoruz konunun daha iyi anlaşılması açısından not tutmak her zaman için ne vardır? Bunda fayda vardır. Evet, şimdi biz geçen hafta isim ve sıfatla alakalı kardeşlerin de biraz eksiklerle zikrettiği dört tane mana aldık. Birincisi ne dedik? Tahrif. tahrif. Şimdi tahrif manası... Bir nas'ı ki nas dediğimiz zaman nas kelimesinden ne anlaşılması gerekir? Yani Kur'an ve sünnetten gelen delil dediğimiz zaman nas. E, tahrif dediğimiz zaman bir nas'ı lafzı veya manası, manası olarak ne yapmaktı? Değiştirmek. Şimdi bunu üç manada ele almıştık. Birincisi lafız olarak değiştirmek ki lafızı değiştirdiğiniz zaman aynı zamanda manayı da ne yapmış oluyorsunuz? Değiştirmiş oluyorsunuz. Mesela Allahu Musa teklim. Allah azze ve celle buyurduğu gibi Allah Musa ile konuştu. Şimdi siz orada e, lafız olan Allahu kelimesi yerine hem Musa dediğiniz zaman ne oluyor? tamam e, mana tamamen değişiyor. Yani lafzı değiştirdiğiniz zaman ...manada da değişiklik oluyor. Bu sefer kelam sıfatını Allah Azze ve Celle'nin konuşma sıfatını, kelam sıfatını Allah Azze ve Celle'den alıp... ...güya tenzih adına ne yapıyorsunuz? Musa Aleyhisselam'a veriyorsunuz. Bu neydi? Lafsı nasıl lafzen değiştirmek. Aynı zamanda manayı da değiştirmek manasına geliyor. İkincisi de lafsın değişikliği fakat manada herhangi bir değişiklik ne yapmıyor... Meydana getirmiyor. Tıpkı bazı cahillerin Elhamdülillah -hamdül -el Rabbil alemin yerine Elhamdülillah demeleri gibi. Lafız değişiyor ama mana olarak hiçbir e, değişikliğe ne yapmıyor? uğramıyor. Bunu da sadece cahillerin yapa geldiği bir şey. Bir de manevi tahrif var. Yani değiştirme var, bozma var. Bu da nedir? Hiçbir delil olmaksızın lafızı zahirinden ne yapmaktır? Çıkartmaktır. Tıpkı istiva Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva etmesini tıpkı istila etmek olarak e, manasını değiştirmeleri gibi yine Allah Azze ve Celle'nin dahik dediğimiz e, gülme sıfatını onun sevabı şeklinde değiştirmeleri ne yapıyor? Bu maneye giriyor. O zaman tahrif dediğimiz zaman nedir? Nasıl lafzi veya manevi e, lafzen veya manan ne yapmak? Değiştirmek. Lafız veya manasını. Şimdi bu birincisi. ikincisi ise nedir? Ta'til Ta dediğimiz şey. Ta'til. Ta aynı harfi var orada. Nedir? Bu da isim ve sıfatlardan e, gerekli olanın neyi? inkar edilmesi. Ta'til Ta dediğimiz şey. Şimdi ta'til ta de külli ve cüz'i olarak yani tamamını inkar etme veya bir bölümünü inkar etme diye iki kısmı ayrılıyor. Ta'til Ta külli dediğimiz zaman Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının neyi var? Tamamını inkar var. Ee, tıpkı burada Cehmiye'nin yaptığı gibi. E, ta'til cüz'i dediğimiz şeyde isim ve sıfatların bir bölümünü kabul etmişler. Kendi güya akıllarınca 6-7 tanesini kabul etmişler. Diğerlerini ise ne yapmışlar? Tamamen inkar etmişler. Tıpkı Eşari'nin yaptığı gibi. Üçüncü manada ta'tilden sonra. Tekif ki burada Allah Azze ve Celle'nin e, sıfatlarının keyfiyetini e, anlatma vardır. Yani Allah Azze ve Celle'nin eli şöyle şöyledir gibi neye gitmek keyfiyet vermektir. Üçüncüsü de temsildir ki burada e, Allah Azze ve Celle'nin haşa Allah Azze ve Celle'nin eli insanın eli gibidir demektir ki ehli sünnet ve cevat isim ve sıfat tevhidini işlerken. Bunların dördünden de Allah Azze ve Celle'yi yapmışlardır? Tenzi etmişlerdir. Şimdi yeni konumuz kardeşler inşallah insanı tevhid dairesinden çıkartan en büyük meselelerden olan büyük şirk, yani şirk-ül ekber konusu inşallah. Şimdi konumuza başlarken <gülüyor> e, burada tevhidi tamamen yok eden unsurlar olduğu gibi tevhidin kemalini veya tevhidi noksanlaştıran hususlar diye ikiye ayrılır. Şimdi inşallah bunları yavaş yavaş anlayarak gidersek ileriki mevzular daha anlaşılır olacaktır inşallah. Tevhidi tamamen tevhid dairesinden çıkartan unsurlar olduğu gibi tevhidi ve i̇nşallah ileride gelecek, noksanlaştıracak, kemalini azaltacak ne vardır? Ameller vardır. Şimdi bizler biliyorsunuz kardeşler daha önceki derslerimizden bir konuyu işlerken öncelikle neyi alıyoruz? Lugat manasını alıyoruz. Konunun o kelimenin daha iyi anlaşılabilmesi için daha sonra ıstılahi manası. Yani dinin, İslam dininin kitap ve sünnetin o kelimeye verdiği manaya da ne diyoruz? ıstılahi manası diyoruz. Şimdi büyük şirk dediğimiz zaman bunun tarifine geldiğimizde lugat olarak yani sözlük manası bir şeyi mukarene yani yaklaştırma manasına gelir ki bu da infiratın yani tek olmanın tekliğin zıttıdır. Yani bu da iki kişi arasında meydana gelmektedir. La tuşrik billah Allah'a şirk koşma denildiği zaman yani Allah'a ortaklar edinme manasına gelmektedir. Şimdi istirah olarak e, manasına geldiğimiz zaman Allah Azze ve Celle'yi rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında ne yapmaktır? Allah Azze ve Celle ile başka bir başka birisini ne yapmaktır? Eşit kılmaktır. E, büyük şirk dediğimiz zaman. Şimdi büyük şirkin hükmüne geldiğimiz zaman. Muhakkak ki büyük şirk Allah katında günahların en büyüğü, günah büyüğü, büyük günahların en büyüğü ve yine zulümlerin en büyüğüdür. Çünkü şirk sadece ve sadece Allah azze ve celle'ye ait olan ibadeti Allah'tan gayrısına sarf etmektir, Allah'tan gayrısına vermektir. Nitekim Allah azze ve celle Lokman suresi 13. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi ''İnneş şirke le zulmun azim'' ''Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür.'' buyurmuştur. Yine şirkin büyüklüğüne binaen Allah azze ve celle de onun ukubatını, onun cezasını da ne olmuştur ona göre belirlemiş ve onun cezası da çok büyük olmuştur. Şimdi bunun e, en önemlileri muhakkak ki büyük şirki, e, büyük şirki Allah Azze ve Celle hiçbir zaman eğer sahibi tövbe etmeden ölmüş ise Allah Azze ve Celle ne yapmayacaktır? O kimseyi bağışlamayacaktır. Nitekim buyurur ki Allah Azze ve Celle Nisa suresi 48. ve 116. ayeti kerimesinde İnnallâhe lâ yaghfiru en yuşrake bihî ve وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَا. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan gayrısını dilediği kimse için bağışlar buyurur Allah Azze ve Celle. Büyük şirkin günahlarından, cezalarından bir tanesi de büyük şirkin sahibi ne yapacaktır? İslam dairesinden çıkartan bir amenlerdendir büyükçir ki onun kanı ve malı helaldir. Nitekim buyurur ki Allah Azze ve Celle: فإذن سلق الأشهر الحرم فقتل المشركين حيث O haram aylar geçtiği zaman ne yapın? Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları esir alın, onları alın ve onları ne yapın? Onları Esir alın buyurur Allah Azze ve Celle Tövbe Suresi 5. ayeti kerimesinde. Yine büyük şirkin cezalarından bir tanesi de Allah Azze ve Celle müşrikten hiçbir zaman amelini kabul etmeyecektir. Yani daha önce işlemiş olduğu günahlar da yani toz duman olacak hiçbir şekilde kendisinden kabul edilmeyecektir. Nitekim Allah Azze ve Celle Furkan suresi 23. ayeti kelimesinde buyurur ki Wakdimna ilama amilu min amelin fajanna huhaba anmthura ve onların e, işlemiş oldukları daha önce takdim etmiş işlemiş oldukları amelleri ne yaparız alırız ve onları huhaba anmthura toz duman haline getiriz yani o amelin Allah Azze ve Celle katında hiçbir değeri yoktur. Yani müşrik bir kimse, büyük şirk koşan bir kimse daha önce ne kadar amel işlerse işlesin Allah Azze ve Celle'ye büyük şirk koşmuş olduğu halde ve tövbe etmeden o şekilde ölürse Allah Azze ve Celle onun daha önce işlemiş olduğu hiçbir amelini katında kabul etmeyecektir. Yine buyurur ki Allah Subhanahu ve Teala Zümer suresi 65. ayeti kerimesinde Le'in eşrakte لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitaben diyor ki Ey Muhammed eğer şayet sen bile şirk koşacak olursan Muhakkak ki senin bütün amellerin ne yapar? Kaybolur gider boşa gider buyurur Allah Azze ve Celle. Yine büyük şirkin karşılığından cezalarından bir tanesi de Hiçbir zaman müşrik bir erkek Müslüman bir kadınla evlendirilmez. Yine bu e, Müslüman bir kadının tıpkı e, müşrik bir kadınla evlenmesinin haram olduğu gibi müşrik bir erkek de Müslüman bir kadınla evlendirilmez. Buyurur ki Allah azze ve celle Bakara suresi 221. ayet-i kerimesinde: "Ve la müşrikati hatta yu'min." Sakın ola ki kadın kadın müşrikleri müşrik kadınları ne yapmayın ta ki onlar iman edinceye kadar onlarla evlenmeyin. Ve le'anatun mu'minetun Muhakkak ki mümine bir kadın yani köle bir kadın köle ve mümine bir kadın hayrunun müşriketin velav acebetkum Sizin hoşunuza gitse de yani güzelliği müşrik bir kadının güzelliği hoşunuza gitse bile köle bir müslüman o müşrik kadından güzelliğini sizin hoşunuza giden müşrik kadından çok daha hayırlıdır. Ve ki tunkihul müşrikîn hatta yu'minû. Yine o müşrik erkeklerle ne yapmayın müslüman kadınları onlar iman edinceye kadar sakınıp kesinlikle evlendirmeyin. Vel abdü'l mu'min, mümin bir köle erkek hayrunun müşriki velav a'cabakum. Ve nedir? müşrik bir erkekten nedir çok daha hayırlıdır siz onun hoşun o sizin hoşunuza gitse bile yine müşrik bir kimse öldüğü zaman kesinlikle ne yapılmaz Müslümanların yıkandığı gibi yıkanmaz Müslümanların kefenlendiği gibi kefenlenmez onun üzerine cenaze namazı kılınmaz ve Müslümanların kabirlerine de defnedilmez. Yalnız onların kötü kokularından, pis kokularından, neciz kokularından kurtulmak için uzak bir yere çukur atılır, çukur kazınır ve tıpkı hayvanın atıldığı gibi ne yapılır? Oraya atılır. Çünkü o müşrikin Allah Azze ve Celle katında hiçbir değeri olmadığı gibi Müslümanların katında da nedir? Hiçbir değeri yoktur. Yine büyük şirkin cezalarından bir tanesi de Allah Azze ve Celle müşrik bir kimseye, bir şirk koşan bir kimseye cenneti haram kılmıştır. Ve Allah korusun, Allah hepimizi buradan e, sakındırsın. Ebedi olarak cehennemde kalıcı olarak kalacaktır. Allah Azze ve Celle'den afet ve selametlik dileriz kardeşler. Buyurur ki Allah Azze ve Celle Maide Suresi 72. Ay, e, ayeti kerimesinde İnnehu men yuşrik billahi fakat haram Allah'u aleyhi'l cennet ve va'u'n Her kim Allah azze ve celle'ye şirk koşarsa muhakkak ki Allah azze ve celle onu cennete cenneti haram kılar ve onun gideceği yerde ancak cehennemdir. Ve maniz min ansar. Muhakkak ki Allah azze ve celle zalimlere asla yardım etmeyecektir. Şimdi büyük şirkin bazı kısımları vardır ki üç e, ana başlığa ayrılmaktadır. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin rububiyetinde şirk koşmaktır. Bu da Allah Azze ve Celle'ye mülkünde, tedbirinde, yaratmasında rızık vermesinde Allah'la beraber ne yapmaktı? Başkalarını ortak edinmektir. Büyük şirk rububiyetteki şirkten. Şimdi bunlardan bazı örnekler Tıpkı e, Hristiyanların Allah üçün üçüncüsüdür diyen Hristiyanların şirki gibidir ki yine bazı mecusi, mecusilerin dediği gibi işte o, e, yeryüzünde olan bazı olayları nura yani ışığa e, nispet etmeleri ve yine kötülükleri de yeryüzünde olan kötülükleri de veya şahıslarında olan kötülükleri de zulmet dediğimiz Karanlığa nispet etmeleri gibi. Yine kaderilerin şirki olan e, insanların e, fiillerinin kendisini yarattığını söyleyen kaderiye fırkasının şirki de bir <gülüyor> şirktendir. Yine birçok e, bazı sofi kısmı, sofilerin böyle aşırıya giden sofilerin ve rafizi dediğimiz aşırıya giden bazı rafizilerin şirkidir ki bunlar da ne yapmışlardır? E, kabirlere ibadet etmişlerdir ve onlar o kabirde yatan ölülerin ruhlarının e, kainatta e, veya bazı hacetlerin giderilmesinde tasarruf sahibi olduklarına bunları gücü ettiklerine ne yapmışlardır inanmışlardır ve yine onların bazı şeyhlerinin e, bu kevniyet yani kainattaki bazı olaylarda tasarruf hakkına sahip olduklarına ve kendilerinden yardım istendiği zaman her nerede, ne zaman ve hangi mekanda olurlarsa olsun kendilerine yardımlarına koşacaklarını söyleyen e, sofilikte e, aşırıya giden bazılarının yaptığı şirktir. Yine bu türden yani Allah Azze ve Celle'nin rububiyetinde Şirklerden bir tanesi de yıldızlarla yağmur isteme veya yağan yağmuru yıldıza nispet etme. Yani bizler falanca'nın falanca yıldızın falanca yıldızın sayesinde yağmur indirildi, bize yağmur verildi demektir. Şimdi bazıları bunları e, yıldızın kaynağının e, yağmurun kaynağının yıldız olduğunu ne yapmışlardır? E, indirmişler ve bunun Allah'ın meşiyeti olmaksızın bu yağmurun indirilmesini tamamen ne yapmışlardır? Yıldıza nispet etmişlerdir. Allah Azze ve Celle buyurur ki Vaka Suresi 82. ayeti kerimesinde وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Sizler rızıklarınızı ne yapıyorsunuz? Size verilen rızaklarınıza karşı yalanlıyorsunuz. Yani yani Sizler Allah Azze ve Celle'nin size verdiği rızıklar karşısında Allah Azze ve Celle'nin size verdiği yağmur karşısında ne yapıyorsunuz? Allah Azze ve Celle'ye şükrünüzü eda edeceğinizi yerde sadece ve sadece rızık verenin Allah olduğu halde size yağmur verenin Allah Azze ve Celle olduğu halde şükrünüzü yerine getireceğiniz yerde ne yapıyorsunuz? Sizler bunu yalanlıyor ve işte falanca yıldız sayesinde bize yağmur verildi diyerek... Allah Azze ve Celle'ye karşı yalan uyduruyorsunuz demektedir. Ee, yani o yağan yağmuru sizler yıldıza nispet ediyorsunuz demektir. Nitekim Bukhari'de gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz? Bugün bir bazılarınız Allah'a mümin ve yıldızlara İnkar edici olarak sabahladı. Kimisi de Allah'ı inkar edici ve o yıldızlara da iman edici olarak sabahladı. Eğer her kim bu yağmur Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla yani Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle yağmur yağdı dediyse o Allah'a mümin olarak sabahladı. Yıldızlara da inkar edici olarak sabahladı. Ama her kim dersi, der, demişse ki biz o yıldız sayesinde sabahladık. O zaman Allah'a inkar edici, yıldızlara iman edici olarak sabahladı buyurmuştur. Yine buyurur ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Müslim'de gelen rivayette Dört şey vardır ki muhakkak ki bu dört şey nedir? Cahiliye işlerindedir. Bu onlar benim ümmetim. Ne yapmayacaktır bunları hiçbir zaman bırakmamıştır. Bunlar nedir? El-fakru fil Ahsab İnsanın kişinin asil soyu ile övülmesi fil ansab kişilerin neseplerine ne yapmak küfretmek talan etmek. Üçüncüsü ve istisqa bin yani yağan yağmuru ne yapmak yıldızlara nispet etmek yani falanca yağmur sayesinde ne yapıldı bize yağmur verildi demektir. Tamam. Ve dördüncüsü de ve niyaha niyaha da kardeşler ölü arkasından yaka paça yırtarak veya yüksek bir sesle ağlayarak, bağırarak, çağırarak ne yapmaktır? Ölünün arkasından feryat etmektir ki bunlar nedir? İslam e, Cahiliye adetlerindendir. İnsanların İslam'dan önce cahiliyede yaptıkları şeylerdir. Ve bu ümmetimde de ne yapacaktır? Bunlar maalesef devam edecektir ve etmiştir de. Şimdi bilinmesi gereken bir şey var kardeşler şimdi çöl ehli yıldızlar konusunda nedir? Oldukça ihtisas yapmış insanlar. Çünkü çölde yaşıyorlar. Ayın hareketlerini ve yıldızın hareketlerini çok iyi bilen bir kavim. Çünkü çölde biz bir gün Medine'deydik. Medine'de gidenler Mescid Nebevi'nin etrafında oldukça yoğun bir ışık var. Çünkü her direkte Büyük projektör tipinde Lambalar vardır Gökyüzüne baktığınız zaman yani Gökyüzünün yıldızlarını fark edemezsin Çünkü niye o ışıklar gözünüzü Alır Bir tanesi gel dedi ki Ya burada niye hiç yıldız yok Yani Medine'nin sefalarında Gariban bilmiyor yani Gözünü aldığı için yıldızları göremiyor Ama siz mesela Günümüzde de öyle Yani birçoğumuzun gökyüzüyle alakalı Pek bir bilgisi yoktur yani gökyüzünü seyretme, yıldızları, yıldızların olayları, mesela yıldızların yaratılış hikmeti vardı. Bilen var mı? Aşık olursa seyreder. Ee, Allah Azze ve Celle yıldızları niçin yaratmıştır? Yok, İki üç yok. tane sebebi var. Gece yollarını bulsunlar diye. Gece yollarını bulsunlar diye. Başka? Bir Gündüz ne yapacak? Gökyüzüne zihnetlere. Gündüz ne yapacak? Geceyi bekleyecek. Evet, tamam. <gülüyor> Başka? Gökyüzü ve ziynetler olarak. Yani bir süs olarak. Evet. Kandil. Kandil olarak. Üç. Kandil yapan şeytanları taşlamak. Taşlamak. Başka yok benim değilim. Başka olan yok. Şimdi e, çölde yaşayan insanlar geceleyin yani hiçbir ışık yok. Tamamen e, gökyüzü. Yıldızlar konusunda gerçekten nedir? E, i̇lim sahibi insanlar. Biliyorlar çünkü e, takvim olarak da ay takvimini kullandıkları için, bildikleri için ayın hareketlerini, yıldızların hareketlerini çok iyi ne yapabiliyorlar bilebiliyorlar. Ve belli başlı yıldızlar var. Ve onlar bir yağmur yağdığı zaman hangi mesela Süreyya yıldızı. İşte o yağ, onun vaktinde mesela Süreyya yıldızı ayın e, diyelim 5-6 gün e, doğuyor, batıyor veya bu şekilde Tam e, bilgi olarak söylemiyorum. Bilgim dahilinde söylemiyorum. Mesela 5-6 gün e, doğuya batıyor. Ondan sonra başka yıldız veya başka yıldız. Eğer onun zamanında o yağmur yağıyorsa ne diyorlar? İşte Süreyya yıldızı ne yaptı? Bize yağmur verdi. Veya falanca yıldızın zamanında bu yağıyor ise ne diyorlar? İşte falanca yıldız ki hepsinin e, isimlerini tek tek biliyorlar. 12 veya 13 tane ve sanırım 6-7 tane bu şekilde yıldızları var. Yağmur o zaman yağdığı zaman ne diyorlar? İşte falanca yıldız bize ne yaptı? Yağmur yağdırdı şeklinde söylüyorlar. Bunlar nedir? Cahiliyette olan şeyler. İslam geldiği zaman ne yapmıştır? Yağmurun tamamen Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle insanlara verildiğini ne yapıyor? Beyan ediyor. Şimdi bunda ne var? Şirk var. Ama eğer derseniz ki veya derlerse ki işte yağmur. Falanca yıldızın zamanında yağdı. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama onun sayesinde yağmur yağdırıldı denilse, deniz derseniz o zaman ne yapıyor? Yani Allah azze ve celle'nin meşiyetinden çıkartıp tamamen o yıldıza bağladığınız için ne yapıyor? Bu insanı, kişiyi Allah korusun, İslam dairesinden çıkaran büyük şirk olmuş oluyor. Şimdi ikinci kısım şirk de büyük şirklerden <gülüyor> de Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında yapılan şirktir. Yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında e, bunlardan bir tanesini insanlardan veya yaratıklardan bir tanesini ne yapmaktır? Denk, eşit e, kılmaktır. Veya bu isim ve sıfatlardan bir tanesini Allah Azze ve Celle'ye has olan, özel olan bu isim ve sıfatlardan bir tanesini kullardan, e, yaratılmışlardan bazılarına nispet Etmektir. Evet. Şimdi bunlardan bazıları e, bazı örnekler verecek olursak inşallah e, bazı batıl ilahların isimlerini Allah Azze ve Celle'nin bazı isimlerinden ne yapmak? Türetmek gibi. Tıpkı e, el allat kelimesi kardeşler el-ilah kelimesinden türetilmiştir. Yine el-uzza kelimesi de El Aziz, Allah Azze ve Celle'nin El Aziz kelimesinden türetilmiştir. Bundan alınmıştır. Yine bazı e, aşırıya giden rafizilerden veya bazı aşırıya giden sofilerden bazılarının da e, bazı ölü e, ölülerden onların dualarını hangi mekan ve yerde olurlarsa olsun... Onlarına çağırdıklarını, isimleriyle çağırdıkları zaman onları duyacağını inanmaları, itikat etmeleri şirkidir. Yine e, bu konuda Allah Azze ve Celle'nin e, bazı sıfatlarını ne yapmaktır? E, kullara nispet etmektir veya benzetmektir ki Allah Azze ve Celle'nin eli benim elimdir. Gibi demek şirkinde olduğu gibi veya haşa Allah Azze ve Celle'nin işitmesi benim işitmem gibidir demesi nedir? Bu konuda yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfat konusunda yapılan şirklerden bir tanesidir ki Allah Azze ve Celle Şura Suresi 11. ayet-i kerimesinde ke şeyun, Onun hiçbir benzeri yoktur buyurmaktadır. Yine isim ve sıfat konusunda Allah Azze ve Celle'nin bildiği ilmül gayb dediğimiz gayb ilmini bilme iddiası da yine Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfat tehlidinde koşulan şirklerden bir tanesidir. Veya insanın insanların Allah'tan başkasının da gaybı bildiğine itikat etmek de yine nedir? İnsanı İslam dairesinden çıkartan büyük şirklerden. E, şirklerdendir. Şimdi gayb dediğimiz zaman kardeşler daha önce biz bunun e, ne yapmıştık? E, tarifini yapmıştık. Gayb dediğimiz zaman ne anlaşılır? Gaybi mesele, gaybi ilim. Önceden, önceden olacak şeyler bilmek. İddiası. Önceden. Önceden olmuş. Ha, gelecekte olacak. Ha, gelecekte olacak olayları bildiğini iddia etmek. Bu da bir gayb. Çok evet, Bildirilmemiş. Bildirilmemiş. Evet. Evet. Bize evet. bildirilmeyen şeyler bizim için gayb. <gülüyor> e, gaybı ikiye ayırabiliriz. Bir, naslarla e, bize gelen, fakat göremediğimiz, kabul edemediğimiz şeyler. Evet. İkincisi de e, tamamen Allah'a ait. E, Hakkın işbirliğe sahip olmadı. Evet. E, tabii genel olarak e, gayb dediğimiz evet. zaman, bizim beş duyu organımızla, hissedemediğimiz, bilemediğimiz meselelerdir. Ki Allah azze ve celle şimdi ayetlerle açıklarsa inşallah daha iyi anlaşılacaktır. Nemin suresi 65. ayet-i diyor ki: ya ya'lemu men ardil gaybe illallah." Gökte ve olan ilmi ne var? Ne var? Allah'tan gaybi Allah'tan başkası ne yapamaz? Bilemez. İnnemel gaybü Yunus suresi 20. ayet. Gayb ancak Allah'adır. Allah'a ayettir. Gayb ancak Allah bilir. Ve indahu mefâtiheul gaybi la ya'lemuhâ illâhu Gaybın anahtarları kimin katındadır? Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Ve onu sadece Allah'tan başka kimse bilemez. Ve yine buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki bu <gülüyor> Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın gaybi bildiğini söyleyen e, kimselere bir reddiyedir ki Allah azze ve celle Araf suresi 188. ayet-i kerimesinde diyor ki kulla emliku li nefsi nefan Ben nefsime herhangi bir e, fayda veya zarar evet. sağlayamam. Ey Muhammed böyle de illa maşallah Allah'ın dilediği dışında Allah'ın dilediği kadar. Ve lem kuntü Eğer ben diyor. Şayet ...gaybı bilseydim... ...les tek thartu minel hayri... ...ve me mesin ...ben kendi nefsime karşı... ...hayrı çoğaltı... ...ve bana da hiçbir kötülük ne yapmazdı? Dokunmazdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...savaşa gideceği zaman... ...ne yapıyor? Bazen yeri geliyor çift zırh giyiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...mübarek dişi kırılıyor. Ondan sonra yüzüne ne yapıyor? Ne yapıyor? Yüzünden yaralanıyor. Kafası yarılıyor. Taife gittiği zaman ne yapıyor? Çocuklar tarafından taşlanıyor. Peki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gaybi bilseydi, ileride ne olacağını bilseydi, bütün bunlar başına gelir miydi? Elbette gelmezdi. Eğer zarar olacağını bilseydi ne yapardı? Muhakkak ondan geri dururdu. Allah Azze ve Celle muhakkak ki gayb nedir? Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Ve diyor ki: "Kullā akūlukum ʿindi khazāinullah, Ben Allah'ın hazineleri benim katındadır demiyorum. Ben gaybı da bilmiyorum. <gülüyor> o yüzden yaratılmışlardan her kim gaybı bildiğini iddia ederse muhakkak ki o kimse büyük şirkte buku bulmuştur ve bu da nedir? Bu amel kişiyi İslam dairesinden çıkartan. Bir ameldir ki bu da yalnız ve yalnız ilmun gayb dediğimiz gayb ilmini bilen Allah Azze ve Celle'nin bu özelliğini ne yaptır? Allah Azze ve Celle'den alıp o şahsa vermektir ki bu da büyük şirktendir. Şimdi bunun bazı misalleri vardır. Bunlardan bir tanesi e, bazı peygamberlerin veya bazı evliya salihlerinin e, gayb, gaybı bildiğine ne yapmaktır? İtikat etmek, buna iman etmektir. Bu nedir? Büyük şirktir. Yani peygamberlerin ki biraz önce ayetin kelamını okuduk, bazı evliyaların, salihlerin gaybı bildiğine iman etmek gibi. Şimdi bu e, sofilerin veya e, rafizi dediğimiz kısmın Aşırıya gidenlerin de mevcut olan bir şeydir ki onların bazılarının e, peygamberlerden, salihlerden veya ölü kimselerden onlar uzak oldukları halde onlardan ne yaparlar? Yardım istediklerini görürsünüz veya e, kabirlerinin başına gidip onlardan yardım istediklerini ne yapmaktır? görmenizdir Ve onların işittiklerine, hallerini gördüklerine ve kendi içinde bulundukları e, o sıkıntılı durumdan kendilerini kurtaracaklarına ne yapmalıdır? Bu şekilde itikat etmeleridir. Bir de kehanet dediğimiz yani kahinlik dediğimiz güya e, gelecekten haber veren kimselerdir ki o da kendince ne yapmaktadır? İl e, gayb'i bildiğini iddia etmektir. Şimdi e, bunlar ne yapmaktadırlar? Gaybi kendilerinin bildiklerini ve kendilerine birinin haber verdiğini ne yapıyorlar? İddia ediyorlar veya bunlar ileride ne olacağını ne yapıyorlar? Bildiklerini <gülüyor> iddia etmektedirler. Kimisi bunlardan işte avucun içine bakarak veya e, fincan e, dediğimiz e, fincana bakarak yani biliyorsunuz artık Türk kadınlar bir falına bakayım şeklinde kesinlikle bunlar nedir? Belki de Türk toplumuna adetine oturmuş bir şeydir ki işte kahveyi içerler, ters çevirirler bir falına bakayım şeklinde bunlar kesinlikle nedir? Şeytanın pisliklerinden nedir? Fal bakmadır. Kesinlikle bu şirktir veya işte yere bir takım çizgiler çizerek güya geleceğini veya senin geleceğini okuduğunu iddia eden kimselerdir. Şimdi bunlar dediğimiz gibi kesinlikle şirke götüren e, amellerdendir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. "Leise minna men tatayyara au tutayyara leh." Bizden değildir. Kim bizden değildir? Şimdi eskiden cahiliye döneminde insanlar bir iş yapacakları zaman veya bir sefere çıkacakları zaman ne yaparlardı? Bir güvercin veya kuş alırlardı Ne yaparlardı onu havaya atarlardı Eğer kuş işte Kendilerince sağ tarafa uçarsa Veya belli bir mevki mev Tarafa ne derlerdi ha, Tamam işim hayırlı yola çıkayım Veya ticaretimde hayır var devam edeyim Ama kuş e, sol tarafa Veya artık e, Başka bir istikamete uçtuğu zaman Ne derlerdi ha bunda hayır yok Ben bu yola çıkmayayım Veya bu işimi ticaretimi yapmayayım yapmayayım Böyle yapan nedir Bizden değildir diyor Allah Resulü ve Yine ne diyor? Kahinlikte bulunan, kahine giden veya kahinlik yapan bizden değildir. Veya ne yapan? Sihir yapan veya sihir yaptıran bizden değildir. Veya nedir? Kim kahine giden ve onu tasdik eden de nedir? Muhammed'e indirilene aleyhissalatu vesselam. Ne yapmıştır? İnkar etmiştir buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine Bunların örneklerinden bir tanesi de gaybi bildiğini iddia edenlerden bazı avam tabakanın e, sihirbazların veya bu kahinlerin yani güya avuç içini okuduklarını veya ne bileyim fincanı okuyarak veya yere toprak çizerek e, gelecekten haber verdiklerini zannettikleri kimselerin itikadıdır ki veya onları bu davalarında yani gelecekten haber verdiklerini ne yapmaktır? E, haber verdiğine inanmaktır e, inanmaktır ki onları tasdik etmek biraz önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi küfürdür, şirktir ve insanı İslam dairesinden çıkartır. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her kim menetakehine ve her kim bir kahine veya gelecekten haber verdiğini söyleyen kimseye gelir ve onu Tasdik ederse söylediği şeye muhakkak ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilere ne yapmıştır? İnkar etmiştir buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine e, tencim dediğimiz insanların e, yıldızlara veya kainatta olan bazı olaylara bakarak e, ne yapmaları işte şöyle olacak böyle olacak şeklinde ne yapmaları e, gelecekten haber vermeli. İşte falanca yıldız bana söyledi ki ki onu bunu özellikle savaşta kullanırlar. İşte falanca yıldız bana söyledi e, şu grup veya savaşın bu tarafında olanlar diğer grubu ne yapacaktır, yenecektir gibi söz söylemeleri de nedir? Bu kısma e, girmektedir. Yine günümüzde işte kendilerine sihirbaz, hokkabaz diyen e, isimini verdikleri sahtekarların hilekarların ne yapmaları e, belli bir e, yıldızın sayesinde veya olayların sayesinde e, ne yapmaları gaybi bildiklerini veya bugün burçlar dediğimiz kısımlarda nedir işte falanca falanca yıldızın burcunda doğmuş işte o çok güzel bir hayat geçirecek veya falanca falanca burcun zamanında doğmuştu şu tarihle şu tarih arasında doğmuş Bu da işte falanca burçtandır. Yok aslandır, yok ıı, akreptir falan ıı, şeklinde isimlendirerek işte bu burçta doğan bugün şunlar olacak, şu başına gelecek. Kardeşler bunun bugün insanlar işte gazeteyi eline aldıkları zaman veya internetten ne yapıyorlar? Hemen bu tür burçlara gidip ıı, güya kendilerini nispet ettikleri o burçlara yazan insanlara ne yapmaktadırlar? Bir, de, bir nevi tasdik etmektedirler. Yani insan alıyor gazeteyi, alıyor o burç tarafını, burçlar yıldız burçları diyorlar herhalde. Okuyorlar, işte benim burcum, işte aslan burcu. Adam yazıyor orada, bugün şu şu olacak, şu başınıza gelecek. İşte ticaretinizde kazanacaksınız, kaybedeceksiniz. İnsanın bunları tasdik etmesi bile nedir? İnsanı büyük şirke götüren amellerdendir. Bir de insanın ruhiyette şirk koşması vardır ki, ee, bu da en önemlilerinden bir tanesi insanın ibadetinde yalnız ve yalnız Allah'a has olan ibadetlerini ne yapmasıdır? Allah'ın e, hak ettiği ibadetleri Allah'tan gayrısına e, vermesidir. Şimdi e, Bunlardan bir tanesi kardeşlerim insanın Abdurrasul veya Abdülhüseyin gibi isimler kullanması veya kendisini o isimlere ne yapmasıdır? Nispet etmesidir. Ki e, Abdurrasul işte e, Resul'ün kulu veya Abdülhüseyin, Hüseyin radıyallahu anh'unun kulu gibi isimler nedir? Kesinlikle ve kesinlikle bir Müslümanın kullanacağı isimler değildir. Kişiler bazıları bazılarına bu ismi vermiş veya kendisini ne yapmıştır? Bu isimlerle vasfederek işte ben Hüseyin'in kuluyum şeklinde isimlerle ne yapmışlardır? Haşa kendisini Allah Azze ve Celle'den başkasına bu kim olursa olsun nispet e, etmişlerdir. Nitekim e, bu ibadetlerden yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle için yapılması gereken Allah Azze ve Celle'ye özel ibadetlerden bir tanesini Allah Azze ve Celle'nin dışında yap, e, bir tanesini dahi yaparsanız nedir? Dediğimiz gibi... Bu büyük şirk konusunda e, küfre düşmüş olunur ki Allah azze ve celle İsra suresi 23. ayet-i kerimesinde "Ella ta'budu illa iyahu ve yalnız Allah'a ibadet edin" buyurur. Allah azze ve celle İsra suresi 23. ayet-i kerimesinde Sıddık Hasan Halal Kanuji rahimehullah bunun tefsirinde der ki Allah Azze ve Celle bunun sadece ve sadece kendisine yani ibadetin kendisinden başkasına yapılmayacağını, bunun caiz olmadığını ve ibadetin yalnız ve yalnız Allah'ın hakkı olduğunu, bunu onun hakkı olduğunu ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizi her türlü şirkten, büyünden, küçüğünden, Bizi ve neslimizi korusun. Amin. Bizden neslimizden hayırlı e, nesiller çıkarsın. Amin. Tevhid ehli nesiller çıkarsın. Amin. Allah Azze ve Celle bizi cennetine rahmetiyle girdirdiği kullarından eylesin. Amin. Hakkı hak bilip, hakka ittiba eden, batılı da batıl bilip, batıldan kaçınan kullarından eylesin. Sıbhanek Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente astagfiruka. وأتوب إليك وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم